...Varşova iklim Zirvesi'nden. Günaydın Gökşen. Günaydın. Günaydın Gökşen. Günaydın Can. Nasıl her şey? Bitti mi? Bitiyor mu? Evet, yok. Pek bitecek gibi görünmüyor. Yani iddialar başladı hatta. Bence cumartesi gecesi biter. Yok yok pazar sabah, pazar öğlen biter diye. Dolayısıyla ee, bu... Yeni anlaşmanın çerçevesiyle ilgili demiştik, en son bir yeni metin ortaya koydu iki tane başkan diye sürece başkanlık eden iki kişi diye o iki kişinin arkasından e, devletler görüşlerini iletmişlerdi o görüşler metne yansıtıldı ondan sonra tekrar e, metinde değişiklik yapıldı. Şimdi ikinci değişiklik yapılıyor yine aynı şekilde. Bugün sabah 10'dan itibaren o ikinci değişiklikler tartışılmaya başlanacak. Onun arkasından bir şekilde metinde hem fikir olunursa o süreç kapatılabilecek. Onun dışında bu kayıp ve zararların telafisi mekanizmasında da yine benzer bir süreç var. Orada iki bakan görevlendirilmişti. Artık G77 ve Çin gelişmiş ülkelerin tutumları yüzünden rahatsız olup süreçten çekildikten sonra o iki bakan şu an şeyi devam ettiriyor ee, ikili görüşmeleri artık bakanlar düzenli ikili görüşmeleri devam ettiriyor dolayısıyla e, buna bakalım önümüzdeki günlerde e, daha, daha süreç devam edecek gibi görünüyor o iki bakanın söylediğine göre de henüz işte, birkaç kaç bakanla görüşebilmişler bize biraz daha zaman lazım herkesle görüşmeyi tamamlayıp ondan sonra bir sonuca ve öneri metnine ulaşabileceğiz dediler. Dolayısıyla onun çok kolay bitebileceğini varsayamayız şimdiden. Evet yani zaman bitti diye birisinin söylemesi lazım onlara. Zamanınız kalmadı diye. Yani 130'da 133 ülke genellikle yoksul kesiminden çıktıktan sonra dün de sivil toplum terk etti orayı. 300 belki daha fazla insan. Evet yani Ee, onu şey yaptık dün biraz konuştuk Kapı çıkışını 800 kişi olarak veriyorlar 800 Kaderiz evet. O ciddi bir rakam İstelik de yani ilk defa böyle bir şey oluyor Dün siz Ümit'e bağlanmıştınız evet. anında ama Ben bir daha anlatayım olayı Dün Oxfam Dünyanın dostları Friends of Earth Greenpeace gibi e Aynı zaman Greenpeace gibi çevre kuruluşları artık süreçten bir daha doğrusu artık kirletenler konuşuyor. Biz gidiyoruz önümüzdeki yıl görüşürüz dediler. Evet yalnız çevre kuruluşları evet. olsa. Aynen öyle ve çevre kuruluşları tek başına bildiği sendikalar kadın örgütleri ve işte örneğin Afrika delegasyonundan birkaç kişi vardı yanlarında. Onunla beraber e, en az gelişmiş ülkeleri temsil eden sivil toplum kuruluşları da oradaydı. Dolayısıyla ilk defa hakikaten yani çevre örgütleri, sendikalar, kadın hakları herkes birlikte davrandı bu süreçte. Dolayısıyla bu çok önemli bir gelişme tabii ki. Evet, Bunun... büyüyen bir isyanın ve kararlılığında artık kaybedecek hiç zaman kalmadığının genç kesimde özellikle çok belirgin olarak ortaya çıktığı söylenebilir herhalde değil mi? Evet, ee, yani verilen mesaj da çok e, anlamlıydı aslında. Biz dediler demek ki işte çevre kuruluşları, kadın hakları örgütleri, insan hakları örgütleri ve e, sendikalar olarak elimizden geleni yapamamışız. Bizim size burada doğru düzgün kararları aldatabilmemiz için kendi evlerimize geri dönüp kendi evlerimizde çok büyük bir sosyal hareket inşa etmemiz gerekiyormuş. Başka türlü siz harekete geçmeyeceksiniz. Önümüzdeki yıl bu şekilde görüşmek üzere şimdilik gidiyoruz dediler. Bu önemli bir hareket tabii ki. Arkasından ee, KOP başkan yani sürece başkanlık eden eski Polonya bakanının bir açıklaması geldi. Ben keşke gitmeselerdi dedi yani <gülüyor> kısaca Türkçe'ye çevirebileceğimiz şekilde sürece çok olumlu katkıları oluyordu keşke gitmeselerdi dedi. Ama e, biraz müzakere sürecinde yansımaları olmuş gibi. Dün akşamki toplantıda Çin örneğin işte diğer başka ülkelerde e, şeyi söylüyorlardı yani sivil toplum kuruluşlarının burada verdiği mesajı almadan geçemeyiz. Dolayısıyla bizim bir an önce sonuca yönelik çalışmamız lazım diyorlardı. Evet, Volveremos dediler ama gittiler onlar. Bayağı ilginç bir durumla karşı karşıya. Peki kimler şimdi bu konuşmaların bütün ruhunu da meydana getiren, işte bu çeşitli sivil toplum dediğimiz aslında bizler yani. bizi evet. temsil eden insanlar Onlar olmadan bu görüşmeler lider çevre bakanları filan da pek yok devrede. <gülüyor> Çok farz bari bir şeyle devam etti ve bitiyor galiba. Logoların içinde konuşuyorlar. Evet. Yani zaten çevre kur yani terk eden sivil toplum dediğim, yani terk eden öyle sıradan insanlar diyelim artık olmazsa müzakereleri terk eden sırada insanların dediği gibi yani bütün toplantı şirketler tarafından sponsorisi edilmişti. Onların varlığını her yerde hissediyoruz. Üstelik devletler de e, bir türlü sonuca yönelik çalışmıyorlar. Daha fazla kirletmeye devam etmek istiyorlar. Dolayısıyla e, biz bunun bir parçası olmak istemiyoruz dediler. O çok etkileyiciydi. Kimin konuşmasıydı tam hatırlayamıyorum ama burada dedi çok büyük bir çöküş yaşanıyor. Burada ellerinde işte bir çözüme gidebilecek ve bir gezegeni kurtarmaya gidebilecek bir e, karar alma ihtimali varken tam tersine doğru ilerliyorlar. Dolayısıyla biz bu başarısızlığın parçası değiliz. Biz bu başarısızlığın parçası olamayız. Biz sadece geri dönüp çok daha büyük kitleler olarak çözüm isteyerek gelebiliriz. Evet. Dedi çok da doğru ve yerinde bir konuşmaydı. Oxfam'ın yaptığı, herkesin adına yaptığı açıklamayı da dinlerken tam anlamıyla şoktayız. Böyle bir şey yaşanamaz gibi sert ifadeler de vardı yani. Evet, evet. Evet, şimdi o zaman siz kalıyorsunuz. <gülüyor> Biz evet, biraz daha burada devam ediyor gibi görünüyoruz Polonya'da hayatımızı. Ee, bakalım bugün saat onda yeni metin konuşulmaya başlanacak. Çok fazla yine değişiklik talebi vardı taraflardan. O metin nasıl toparlanacak? Yani şöyle ki süreç bu metnin önce bütün taraflar tarafından onaylanması gerekiyor. Arkasından büyük müzakereye açılacak. Bu bir alt çalışma grubundan çıkacak metin. Henüz o metin alt çalışma grubundan çıkamadı. Oradan çıktıktan sonra büyük müzakere salonunda oylanacak. Ee, ve kabul edilecek Dolayısıyla biz biraz daha buradayız Zaten toplantı salonlarında Çalışan insanların da söylediği Onlara da pazar gecesine kadar Çalışmaya hazırlıklı olun denilmiş Evet <gülüyor> Dolayısıyla daha Daha bitmediği gibi görünüyor Evet o zaman belki Oradaysan Pazartesi günü de Tekrar bu Son duruma ilişkin bir görüşme daha yapmamız iyi olabilir. Ne kaldı, ne elde edildi, ne edilemedi. Bir genel değerlendirme yapabiliriz herhalde. Evet. Tabi tamam, tabii. Ki. Peki. Bu arada e, Filipinler'den bu büyük fecat konusunda yaşanan e, açlık revi de sürüyor mu? Evet. Açlık musun? devam ediyor. Hümsanyal'ın açlık krevi devam ediyor Bir yandan da bu hafta içerisinde e, Onu atladık tabii ki Yoğunluktan söylemeye ama bu hafta içerisinde Bu müzakereleri Biliyorsunuz sadece işte sivil toplum kuruluşları Ne şeylerde katılmıyor Aynı zamanda inanç grupları da geliyor Zira örneğin işte Amerika'daki kiliselerin çok büyük e, Kitleleri var Onlar da müzakerelere Taraf olarak katılıyorlar Bu e, İnançlar arası diyebileceğimiz bir e, oluşum var. Nasıl işte sivil toplum kuruluşlarının bir ağı oluyorsa inançlar arası bir ağ var burada müzakereleri tarafı olan. Onlar da destek verdiklerini açıkladılar. Dolayısıyla e, müzakereler, evet, müzakereler bitene kadar onlar da e, bu işte müzakere salonunda oruç tutan iki yüze yaklaştı bildiğim kadarıyla kişiye katıldılar. Aynı zamanda kendi topluluklarına da kendi ülkelerinde oruç tutmasını istediklerini söylediler. Dolayısıyla aslında şu an tam olarak sayıyı bilemiyor durumdayız. Dünyanın her tarafında bir sürü insan destek veriyor. Evet, çok ilginç. Ben de o bu arada sana bir haber vereyim ayrılırken bu taraftan Filipinler için dert etmeye fazla lüzum yok. Bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Maşetin yanında görüyoruz Miss Earth yarışması devam ediyor 7 Aralık'ta olacak 90 güzel Manila'da kampa girmiş yeryüzü güzeli Ve yarışmacılar tam tanıtım pozu verirlerken bir anda bastıran tropikal bir yağmur olmuş kaçmışlar. Ama Türkiye'yi temsil eden elgi Avcı'yı da Reuters görüntülemiş tam yağmurdan kaçarken. Rahat edebilirsin yani. Yani bir saniye nasıl rahat edebilirsiniz? Milliyet gazetesinin manşetine baktığınız zaman hiç de rahat edilecek bir durum yok gibi duruyor. Filipinler Büyükelçisi Hatice Pınar Işık oturduğu konutun mahkeme tarafından... Mahkeme kararına rağmen boşaltmayınca ülkede gündem olmuş ve işkacı olarak suçlanıyormuş Türkiye Büyükelçisi de Filipinler'de. Derdenmek yani gerekebilir bazen. Gündemimizde Filipinler bizde de bu tarafta böyle yer alıyor. Sensiz. Evet çok ilginç ya Filipinler şimdiye kadar hiç magazin konusunda gündemimize girmemiş. Hatta hiç gündemimize girmemişti. Böylece girdik. Belaketten girdi. sonra magazinle girmiş olması da. Ayrıca ilginç. Ya bayan yeryüzünü seçiyoruz. Yani şöyle bir durum var. Suudi Arabistan'da meydana gelen bir sel felaketi oluyordu ve insanlar ölmeye başladı. Orada ölen bir Filipinli bile var. Hı -hı. Bunlardan bahsediliyor. Ee, yani 90 Bilmiyorum. Yani Empati yapmak için belki 99 depremini hatırlatmak lazım insanlara. 99 depreminden sonra kaç tane uluslararası gazete Türkiye ile ilgili magazin haberi yaptı diye bir sorup belki etik yanlarını Empatiye davet etmek lazım. Bir şey evet. diyemedim şu haberlerimden sonra. Evet. Belki Gökşen görüşürüz. Biz havuz kenarına gidiyoruz. Manila. <gülüyor> tamam. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Varşova İklim Zirvesi'nden.